Beklenmeyen misafir Yazan Agatha Christie Çeviren ve radyoya uygulayan Nihal Akkaya Yöneten Bozkurt Kuruç Efekt Ertuğrul İmer. Starkweather, Yıldırım Önal Laura Warwick, Elçin Şanal Mrs. Warwick, Macide Tanır Miss Bennett İlkay Saran Jane Warwick, Baykal Saran Henry Angel, Alpay İzbrak Çavuş Kedveder, Erol Amaç Müfettiş Thomas, Turgut Sarıgöl Julian Ferrer, Semih Sergen araban bir hendiye yuvarlandı nerede olduğumu bir türlü anlayamadım evet. çok affedersiniz kapıyı açık bıraktım kimse yok mu evde? bir şeye çarptım Elektrik düğmesi nerede acaba? Ha buldum. Buradaymış. Ama yarabbi... ya Rabbi. Bu adam bu adam ölmüş. E siz siz Evet öldü. Tabancayla vurulmuş. Hem de başından vurulmuş. Peki ama kim? Yoksa onu siz mi öldürdünüz? Evet Telefon orada Polise haber verebilirsiniz Bir iki dakika önce veya sonra Telefon etmek bir şeyi değiştirmez e Sonra polisler bu sistem Buraya kolay kolay gelemezler Size bir şey sorabilir miyim? Kimdir bu adam? Kocam Richard Warwick Ben de karısı Laura Warwick'im bana olanları anlatır mısınız lütfen Polise bildirseniz daha iyi olmaz mı Zamanı gelince onu da yaparım Yalnız önce Olu'yu öğrenmek isterim ee, Sizi tanımıyorum Adım Michael Starkweather Abadan'da petrol mühendisiyim İki gün önce İngiltere'ye geldim Annem bu taraflıydı onun doğduğu yerlerde küçük bir ev satın almak istiyordum Fakat sizde yolumu kaybettim Arabam hendiye yuvarlanınca telefon edecek veya geceyi geçirecek bir yer arıyordum Önüme bir bahçe kapısı çıktı hemen içeriye daldım Veranda kapısı kilitli değil de açıp girdim Ama önce birkaç kere cama vurdunuz Evet ama kimse cevap vermedi Ben de girdim Kapı açılır ve beklenmeyen misafir içeriye girer Kocanızı neden öldürdünüz? Belirli bir nedeni yok Ay yaştı Kaba ve insafsızdı Yıllardır ondan nefret ediyordum Nasıl? Başka ne söylememi bekliyordunuz? Çocuklarınız var mı? Hayır yok İyi. İyi ama madem çocuğunuz da yoktu neden onu terk etmediniz? Ölürse onun parası benim olacaktı Evet ama kanun cinayet işleyenlere mirastan yararlanma hakkı tanımaz Yoksa siz Hem siz Başka bir şey düşünmüş olmalısınız Ben şu anda gelmesiydim, ne yapacaktınız Bunun önemi var mı Belki yoktur Sizi burada suç üstünde yakalamasıydım Polise ne söyleyecektiniz Kaza mı oldu diyecektiniz İntihar ettiğini mi iddia edecektiniz Bilmem Hiçbir şey düşünmemiştim Benim gelmemişleri işleri alt üst etti değil mi Belki Evet Gelişimle suç da sizin üstünüzde kaldı Şimdi beni dinleyin Biraz geriye dönelim Uzun zamandan beri kocanızdan nefret ediyordunuz Bu akşam olan bir şeyi Sabrınızın son kırıntılarında alıp götürdü Kocanızın yanında duran silahı kaptınız ve <gülüyor> Aa, Kocanız neden yanında silahla oturuyordu? Bu normal bir şey değil Bir şeyden mi korkuyordu? Ha, o, o mu? Richard daima kedilere ateş ederdi Kedilere mi? Evet Richard çok ünlü bir vahşi hayvan avcısıydı Onunla Kenya'da tanışmıştık O zaman herkese benzemeyen bir adamdı Yahut da kötü huylara henüz meydana çıkmamıştı Alçak gönüllü ve cesurdu Hiçbir şeyden yılmazdı Bütün kadınlar onu beğenirler ondan hoşlanırlardı Evet Tanıştıktan kısa bir süre sonra evlendik İki yıl sonra da Richard bir aslanın hücumuna uğradı Kurtulması bir şans eseri olmuş Ne yazık ki sakatlanmıştı Yarı felçli kaldı yürüyemiyordu Sonra Sakat kalışı Richard'ı çok kötü etkiledi Bütün fena huyları meydana çıktı Bol bol içti Üzüntüsünden olacak Evin içindekileri hayatı zindan etti Öldürmek isteği benliğini yakıp kavuruyordu Pek çok kedinin ve köpeğin kanına girdi Komşularınız şikayet etmediler mi? Norfolk'tayken şikayet ederlerdi Buraya da bu yüzden geldik çok ıssız bir yer. Bir tek komşumuz var. O da birkaç kilometre uzakta. Bu durumdan kurtulmak için çıkar bir yol bulabiliriz belki de. Benim için mi? Evet sizin için. Ne dereceye kadar cesaret gösterebilirsiniz ha? Gerekirse yalan söyleyebilir misiniz? Ama inandırıcı olmalı. Siz gerçekten çılgının birisiniz. Belki de belki de. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Gerçeği öğrendikten sonra da suç ortağınız oluyorum. Ama neden? Evet neden neden Sanırım yalnızca sizin güzel çekici bir kadın olmanızdan Benim de çok güzel bir kadının ömrünün en güzel yıllarını demir parmaklıklar arasında geçirmesini istemediğimden Cinayet suçunda mahkum olup idam edilmenize dayanamam Bütün deliller aleyhinize olmakla beraber Sonuç sizin söylemek istemediğiniz o kelimeye bağlı kalıyor Bu durumda beraat kararı almak beklenemez değil mi? Söyleyeceklerime inanmazlar mı? Kim bilir? Beni kolayca inandırabilirsiniz. Ama hakkımda ileri sürülecek deliller inandırıcı olmalı. Şimdi bana her şeyi anlatın. Önce evde kimlerin bulunduğunu bilmek isterim. Ee, Richard'ın annesi var. Sonra beni. Miss Bennett var evet. O evin hem kahyalığını hem katibeliğini yapar. Evet. Aynı zamanda diplomalı hasta bakıcıdır. o ...yıllardan bir yanımızdadır ve çok sever. Ee, sonra... ...Angel var. Evet. O Richard'ın hem uşa ...hem erkek hasta bakıcısıdır. Ee, sonra... Evet. Hizmetçimiz yok. Ha Sonra Jan da var. Jan kim? Ee, Richard'ın üvey annesinden olan kardeşidir. Bizimle oturur. Şunu açıkça söyleyin... Jan hakkında bana söylemek istemediğiniz bir şey var mı? Jan çok sevimli ve tatlıdır. Fakat başka insanlara benzemez. Biraz geri zekalıdır. Anlıyorum, anlıyorum. Ama siz onu çok seviyorsunuz değil mi? Evet, çok severim. İşte bundan dolayı Richard'ı bırakıp gidemedim. Ben gidersem Richard onu derhal bir akıl hastanesine gönderirdi. Sizi bununla mı korkutuyordu? evet. Eğer ben yana bakacak kadar para kazanabileceğime güvenebilseydim Of ne yazık ki güvenemiyordum Richard çocuğa durmadan eziyet ediyordu Ona hiç iyi davranmaz mıydı? Bazen Anlıyorum anlıyorum Yine cinayete dönelim Nasıl oldu da silah sesini kimse duymadı? Ee, Richard'ın annesi ağır işitir Benin'in odası üst katta Evin öbür ucundadır Hı hı ...Angel'ın yattığı bölümle ev arasında ise... ...kumaş kaplı bir kapı vardır. Jan'ın odası bunun tam üstündedir. Ama o çok erken yatar ve uykusu çok ağırdır. Bütün bunların cinayete yardımcı oldukları görülüyor. Kocanız solak değildi değil mi? Hayır. O halde silahı soldan atamazdı. Hem hiç yanık izi yok. Silah uzaktan atılmış. Olaya intihar süsü veremeyiz. Ama kaza diyebiliriz. Mesela... Ben şimdi olduğu gibi geldim Yanlışlıkla şu pencereden girdim Richard hırsız sanıp silahını aldı ve bana ateş etti Sonra sonra ben ona doğru geldim silahını elinden almak istedim bir çekişme sırasında silah patladı Yok yok hayır olmaz olamaz oh. Polisin gözüne ilk anda silahın bu kadar yakından atılmadığı çarpacak Sonra da bu adamı neden öldürdüğümü soracaklar Bunun için ustalıklı bir düzen inandırıcı bir cevap gerekli bu sakat bir fikir Çünkü Richard çok keskin bir nişancıydı Peki bunu başka bir katile yüklesek Bunun cinayet olduğu kesin bir gerçek Katil dışarıdan gelmiş olabilir Mesela bir hırsız Bir hırsız da olabilir ama evet. bu bir parça uydurma oluyor Hırsız içeride bir adamın oturduğunu görünce ne diye odaya girsin Öyle ya Girmeden evvel bir kere içeriği gözetleyecektir Hayır hayır hayır başka bir şey düşünelim Şey Kocanızın düşmanları var mıydı? Evet Fakat Anlattıklarınız hiçbir işe yaramaz Birini bulmak gerekli birini Ona büyük bir kim besleyen Diş birliğen birini bulmak gerekli Acaba Acaba Richard'ın otomobil için Çocuğun babası işe yarar mı Ha, bakın bu olabilir Olayı bana anlatın da bakayım Anlatacak fazla bir şey yok İki yıl önce Richard Yüz kilometre hızla bir köyden geçerken Yolun üstüne çıkan bir çocuğu ezmiş evet. Çocuk hemen ölmüş Kendisi de çok sarhoşmuş İşte bu tuhaf e, Kocanız fersli değil miydi Nasıl araba kullanır Evet ama onun için yapılmış özel bir arabası vardı Ha şimdi anladım Peki çocuğu öldürdüğü için onu yakalamadılar mı Sorguya çekildi Heh. Ama tamamen suçsuz bulundu Kazanın tanığı yok muydu? Çocuğun babası Bir de Richard'ın yanındaki hasta bakıcı Hasta bakıcı Richard'ın suçsuz olduğuna tanıklık etti Ve Richard kurtuldu Fakat çocuğun babası oğlunun öcünü alacağına yemin etmiş Adamın adı neydi? Oh, Maklı bir İskoç adıydı Hatırlayamıyorum Buraya Kanada'dan gelmiş Kanada'dan ha hı hı. Pek uzun bir yol İzinin bulunması için zaman ister Ama sanırım bundan yararlanabiliriz Yalnız adamın adını hatırlamanız gerekli Hatırlayamıyorum hatırlayamıyorum Kaza 15 Mayıs'ta olmuştu Ha bakın kazanın olduğu günü hatırlıyorsunuz Çünkü o benim doğum günümdü Bakın bu çok işimize yarayacak ee, Kola veya zamp bulunur mu? Ee, şurada var Eldivenlerinizi neden giyiyorsunuz? Gerekiyordu onun için gazete. Bir dakika. Bugünün gazetesi olmasa da olur. Şurada olacak Ay yo yo yo hayır el sürmeyin. Parmak izleriniz kalır. Ben alırım. Ne yapıyorsunuz? Delil hazırlıyorum. Eldivenlerini için giydiğimi anladınız değil mi? Ama belki polis adamı bulabilir. O biraz güç iş. Hem de o kadar bekleyecek zamanımız yok. Yalnız adamın Kanada'da olması işimize yarayacak Düşünün biraz Adını hatırlamaya çalışın Hatırlayamıyorum hatırlayamıyorum. Peki peki ne yapalım İşimizi onsuz görmeye çalışırız Bir İki Üç heh, heh, Tamam işte Biz bu işi böyle beceririz Bakın bakalım nasıl Nasıl buluyorsunuz İyi yazabildim mi Harfleri dizişim nasıl? 15 Mayıs hı hı. Her şey ödendi Şimdi de onu Ceketinin ön cebine koyalım <gülüyor> Neydi o? Verin, verin onu bana O benim çakmağım Anladık anladık sizin çakmağınızı ah. Neden bu kadar telaşlanıyorsunuz Çok sinirlisiniz Hayır sinirli değilim Verin çakmağı bana İyice sileyim Parmak iziniz kalmasın üzerinde Aa, yo yo yo bu aptallık olur Neden Bazı şeylerde kocanızın ve uşağın parmak izleri olmalı Hiçbir parmak izi olmazsa Polis şüpheye düşer Ay yapmayın bardağın üstünde iz bırakmayın Sizden şüphe edecekler Benim için üzülmeyin ben şüpheleri üstüne çeken bir adamım Bu işe yalnız bir yönden karıştım Arabam hindiye düştü Yemin etsem başım ağrımaz Yardım istemek için buraya geldim İçeri gireceğim sırada bir silah sesi işittim ee, Neden öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz? Aptallaştım düşünemiyorum Peki peki siz düşünmeyin Sizin yerinize ben düşüneceğim Siz yalnız benim dediklerimi yapın Evin içinde kalorifer ocağı gibi bir şey var mı? Var Güzel. Şimdi doğruca kalorifer dairesine gidecek Bu gazeteleri ocağın içine atacaksınız Sonra yukarı çıkar soyunursunuz Yeni yataktan kalkmışsınız gibi ee, Evde aspirin bulunur mu? Evet bulunur Tamam iyi Hiç boş nokta bırakmamalı Soyunduktan sonra birinin odasına gider Başınızın çok ağrıdığını söyleyerek aspirin istersiniz Ama silah sesini duymak için Girdiğiniz odanın kapısını açık bırakırsınız atışı mı? Evet Ben burada bekleyeceğim ha, Bu silah yabancı markaya benziyor Savaş hatırası mıydı B Bilmiyorum Acaba kocanızın silah taşıma ruhsatı var mı Richard'ın silah koleksiyonu için çıkardığı izin belgeleri vardı tabi Evet Olup olmadığını kimden öğrenebiliriz Herhalde uşak Angel bilir Bu nokta pek mi önemli Planımızı ancak böyle yürütebiliriz Biri içeriye girer girmez Richard yarı uykudadır Evet Gözünü açar silahını yakalar ben ondan önce silah elinden kapmış ve ateş etmiş olurum. Bu biraz zorlama oluyor değil mi? Ama bazı tehlikeleri göze almalıyız. İnşallah her şeyi iyice düşünmüşsüzdür. Kocanız polis buraya gelmeden bir çeyrek saat veya 20 dakika önce vurulmuştur. Bu sis arasında buraya gelmek kolay değil. Hadi. Şimdi biraz önce dediklerimi yapacaksınız. Atışı işittiğiniz zaman alarm verilmiştir. Miss Benetti alıp koşa koşa buraya gelin. Başka kimi toplayabilirseniz getirin ve hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranın Anladınız mı? Evet Üst tarafını bana bırakın Ama siz bu işi neden üstünüze alıyorsunuz? Üstüme hiçbir şey almıyorum Herkes kendine düşeni yapacak Siz kocanızı vurarak kendi oyununuzu oynayıp eğlendiniz Şimdi de ben kendi oyunumla eğleneceğim Hadi Hadi gidin söylediklerimi yapabilmeniz için size Üç Hayır hayır Dört dakikalık bir süre tanıyorum Peki Bir şey değil. Bizi öyle korkuttunuz ki. Reşit neden cevap vermiyorsunuz? Ne var beni? Ne oluyor? Reşit, Reşit kendini öldürmüş yani. Ne? Aman tanrım. Reşit, Burada ne oluyor? Bir şey mi oldu? İşte dinleyin, dinleyin. Dışarıda biri var. Dışarıda biri mi var? Kim olabilir? Ne var? Bir şey mi oldu? Aa, bu adam ölmüş, vurulmuş Siz bu. kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Siz yolumu kaybettim, arabamda hindiye devrildi. Bir kapı bulunca yardım istemek için içeriye girdiğim sırada bir silah sesi işittim. Koşarak bu kapıdan çıkan biriyle çarpıştım. Adam tabancasını elinden düşürdü. Bir tabanca? Adamı yakalasaydınız? E, bilir miyim mi Siz'e baksanıza. <gülüyor> Birisi içirdi vurmuş. Öyle görünüyor. Polise haber verseniz iyi olur. Kimdir bu adam? Kocam. Ya. Ne oluyor Ne var Richard vurulmuş Richard vurulmuş Şiş, can. Ne diyorsun Evet Mrs. Verbeck Bu adam bunun cinayet olduğunu söylüyor Richard bakın, bakın. ceketin ön cebinde bir şey var Bir kağıt üstü yazılı El sürmeyin delikanlı hiçbir şeye el sürmeyin <gülüyor> Yazısı görünüyor Ben size okuyayım ee, 15 Mayıs Her şey ödendi MacGregor, Yani o adam Ezilen çocuğun babası mı Richard'ı öldürmüş olmalı demek istiyorsun beni Öyle ya Adı Mac bakın harbler gazeteden kesilmiş Hayır hayır ilişmeyin Bu iş polise bırakılmalı Telefon edelim Merkezin numarası kaç Siz bana bırakın ben haber veririm Ben telefon edeceğim beni Şişt beni şu kaçan adam Şşş Orası polis merkezi mi? Burası Lalingert House Richard Warwick'in evi Richard Warwick'i öldürmüşler Miss Penny Mümkünse Jan'la konuşmak istiyorum Yok Olmaz bu sabah çok heyecanlıydı Ama ona da birkaç soru sormamız gerekiyor ee, ya, Peki peki Şimdi getiririm Can Gel bak Bay Müfettiş seninle konuşmak istiyor Geliyorum Beni mi çağırmıştınız Bay Müfettiş Evet Can Misbenet siz gidebilirsiniz ee, Biraz oturabilirim Çocuğu yalnız bırakmak Özür dilerim Misbenet Pekala pekala gidiyorum Ne heyecanlı değil mi Hiç ipucu buldunuz mu Parmak izleri ya da kan lekesi filan Kanla çok ilgilenir görünüyorsunuz canım. Aa, Evet evet kanı severim Çok güzel bir rengi vardır berrak kırmızı Ama daima bir şeyler vuran Richard'ın Kendini vurması ne tuhaf değil mi Oldukça oldukça Ağabeyiniz öldüğü için üzüldünüz mü Üzülmek mi Richard öldü diye mi Yok Hayır hiç üzülmedim niye üzüleyim? Ben sizin ona çok bağlı olduğunuzu düşünmüştüm Bağlı olmak mı? Yo, yo, hayır hayır Hiç kimse Richard'a bağlanamazdı Laura'nın bile bağlı olduğunu sanmıyorum Laura her zaman benim tarafımı tutardı Richard Beni oraya göndermek istediği zaman Laura Nereye göndermek istediği zaman? Hmm, akıl hastanesine <gülüyor> <gülüyor> Artık Richard öldü Ama ben Laura'yı çok severim Birlikte güzel vakit geçiririz. E, Norfolk'ta oturduğunuz zaman olan kazayı hatırlıyor musun? Ha çok iyi hatırlıyorum. E, Richard öyle vakti Werby ile birlikte mahkemeden döndü. Werby şaşkındı ama Richard gülüyordu. Werby kim? E, hemşire Verburton. Ben onu çok sevmezdim. Richard o gün o kadar memnundu ki aferin Werby mükemmel bir gösteriydi dedi. Başka ne söyledi? Sonra e, dünyada bir yumurcağın eksik veya fazla olması bir şeyi değiştirmez dedi ya. Evet evet Richard bulut gibi sarhoşmuş Fakat Verbin'in tanıklığı sayesinde tutuklanmaktan yakıyı kurtarmış Böyle konuşuyorlardı ya. Peki çocuğum Size soracak başka bir şey yok Hı? Gidebilirsiniz <gülüyor> Ah Julian gelmiş Julian gelmiş Julian. Junior. Niye bağırıyorsun Can? Julien gelmiş bahçeden geçer demiyorum. <gülüyor> Senin işin bittiyse hadi git de çayını iç. Gidiyorum, gidiyorum. Laura, şimdi işittim. Ne kadar ne kadar üzüldüğümü bilemezsin. Günaydın Binbaşı Julien. Günaydın Müfettiş Thomas. Oo, Mr. Starkvader da geldi. Günaydın Mrs. Borwick. Bugün nasılsınız biraz düzelebildiniz mi bari? Ah, evet teşekkür ederim Sarsıntıyı <gülüyor> tamamen atlattım Çok iyi çok iyi Parmak izleri incelendi Mr. Stuckweather O izler sizin değilmiş Aynı neyse Ama hangileri? Sizin parmak izleriniz camda içki şişesinde Bardakta ve çakmakta bulundu Mrs. Warwick Dün akşam Eve hiçbir misafir gelmediğini hala iddia ediyor musunuz? Hayır hiç kimse gelmedi O halde onlar muhakkak katilin parmak izleridir Katilin mi? Şaşmış görünüyorsunuz ee, Evet oldukça şaştım Çünkü ben katilin eldiven giymiş olduğunu sanıyordum hmm. Evet tabancayı eldivenle tutmuş Fakat sonra silah sesinden başka bir kavga veya herhangi bir gürültü işitilmedi mi Mrs. Warwick? Oy. Yalnız silah sesini işittik Yukarı kattan daha fazla bir şey işitilmesine imkan yok Bu aklı hayale sığmaz bir iş Bay Müfettiş. Zavalları Zavallıları ee, Sizi tanıştırayım Bu zat Mr. Stuckweather Binbaşı Jülihan Gelecek seçimde bizi parlamentoda temsil edecek Tanıştığıma memnun oldum Ben de memnun oldum efendim Mr. Stuckweather dün akşam kaçan katille karşılaşmış Peki nasıl bir adamdı? Ne tarafa gittiğini gördünüz mü? Çayımı içtim yine geldim Hatırlayamıyorum Hokkabaz gibi sisin arasında silindi gitti E siz Richard'a bir gün birinin kendisini Vuracağını söylemiştiniz Değil mi Julian? Ben Ben mi söylemiştim? Ya, hayır, hiç hatırlamıyorum Evet evet siz söylediniz Akşam yemeğindeydik Günün birinde birisi o koca kafana bir kurşun yerleştirecek demiştiniz Çok dikkat çekici bir ön sezi e, Hani sizin bir bahçıvanınız vardır Laura Richard onu hem de hakaret ederek kovmuştu Adam da bir gün elimde silahımla girip Mr. Warwick'i vuracağım demişti O bahçıvan böyle bir şeye hiçbir zaman cesaret edemez e, Çevresindekilerin Richard hakkında ne düşündüğünü belirtmek istemiştim Dün akşam buraya gelmeyi çok istemiştim ama Müthiş bir sis vardı gelemezdim. Evet gelemezdim gelemezdim çünkü misafirlerim de vardı Bir kibrit bulabilir miyim acaba Galiba çakmağımı kaybetmişim Buyurun Aa, Buradaymış Julian. Julian Siz silah atabilir misiniz Mr. Stuckveder Ben atabilirim Richard bazen çalışmama izin verirdi Öyle mi elinize ne çeşit bir silah verirdi Heh, küçük çaplı tabancalar falan Julien O çakmağın benim olduğunu söylemiştim Kime söylemiştim müfettişe mi Hayır ona Yani şu o akşam gelen adama mı <gülüyor> Kim bu adam onu tanıyor musun Hayır tanımıyorum O Tam o şeyden sonra buraya geldi Pekala pekala Laura Bilirsin ki senin için elimden gelen her şeyi yaparım Julien o parmak izleri Hangi parmak izleri Şu masanın üstündekiler camdakiler Onlar senin izlerin değil mi İyi düşün Julien Evet evet benim olabilir tabi Allah ım, Allah ım, ne yapacağız şimdi Polis onları katilin parmak izleri olduğunu zannediyor Eh o zaman mesele yok Ben gitmeliyim Encümen toplantısı var Merak etme Her şey yolunda İyi günler Nora İyi günler efendim Merhaba Mrs. Laura. Merhaba. Durumu şimdi anlamaya başladım. Ne demek istiyorsunuz? Ortada bir de erkek arkadaş var. Öyle değil mi? Madem sordunuz, evet. Demek çakma aceliyle ...elimden kapmanızın nedeni buymuş. Size her şeyi söylemek zorunda mıydım? Yok, hayır. Tek düşünebildiğim şey... Richard'ı öldürmüş olmamdı. Evet, evet, evet anlıyorum, anlıyorum. Küçük bir deneme yapalım mı? Nasıl? Kocanızı vurduğunuz zaman nerede duruyordunuz? Ee, nerede mi duruyordun? Evet. Ee, şey. İşte şurada. Teras kapısının yanında. Aha, hadi gidin yine orada durun. Ama e, Tamamıyla hatırlamıyorum. O, o zaman kendim de değildim ben. Evet. Kocanız bir şey söyledi. Siz silahı kaptınız. Evet, evet. işte masa, işte silah. Kavga ediyordunuz. Kapın silah. Tamam, sonra kaldırın. Y yapmak istemiyorum. Siz saçmalamayın. Tabanca dolu değil. Hadi, alın, alın, alın, alın. Silah kaptınız ama o kadar yavaş değil. Kaldırdınız ve hemen ateş ettiniz. Nasıl yaptığınızı gösterin. Hadi, Hadi devam edin, lütfen gösterin bana. Devam. Devam tetiği çekin Dolu değil dedim tamam Tam düşündüğüm gibi Siz hayatınızda elinize Bir kere bile silah almadınız Değil silah atmak Silahı sağlamca tutmayı bile Beceremiyorsunuz Mrs. Laura Kocanızı siz Vurmadınız ben vurdum. Hayır hayır siz vurmadınız Peki ama neden ben vurdum deyim Onu Jülyen vurduğu için Hayır Evet. Hayır dedim. Ben evet diyorum Katil Julian olsa neden ben cinayeti üstüme alayım Çünkü benim bunu örtbas edeceğimi düşündünüz değil mi Başlangıçta yanılmadınız Benimle kedinin fareyle oynaması gibi oynadınız Ama artık buna bir son veriyorum Anlıyor musunuz son veriyorum Eğer binbaşı Julian'ın postunu kurtarmak için Bu yalan dizisine katılırsam Allah cezamı versin Evet katılacaksınız Artık geri dönemezsiniz Polise verdiğiniz ifadeyi değiştiremezsiniz Nasıl? Önce böyle ifade verdiniz Dediğiniz gibi gerçek ortaya çıktıktan sonraki suç ortağısınız Allah benim cezamı versin Siz küçük bir... Beni neden çağırttın Lohan? Sabahtan beri bekliyorum Sabahleyin gırtlağıma kadar işe gömülmüştüm hem bu günlerde sık görüşmesek daha iyi olacağını Anlamıyor musun? Niye? Şunu da bilsen iyi olur Sizin uşak Angel Bana şantaj yapmaya kalktı Angel mı? Evet Şantaj mı yaptı? Evet Dün akşam buraya geldiğimi görmüş Olamaz hayır hayır O sis de seni görmesine imkan yok Silah sesini de işitmiş Ne? Vallahi ne yapacağız şimdi? Henüz bilmiyorum düşüneceğiz Ne kadar para istiyor? Söylemedi ama çok isteyeceğe benzer Ona istediği parayı verecek misin? Hayır asla Bir kere verdim mi bir daha ondan yakamı kurtaramam Hem bu ikimizin de sonu olur Durmadan bize baskı yapar Tehdit eder Sonra ne yaparız? Ama ya gidip polise söylerse? Söylesin Dün akşam polise hiç evden çıkmadığımı söylemiştim Ama parmak izlerim var Hangi parmak izlerin? Unuttun galiba Bardaktaki içki şişesindeki He. Angel polise gider söylerse Senin de parmak izlerini almak isterler O zaman Evet Evet anlıyorum Pekala öyle olsun Ben de gece buraya geldiğimi söylerim Richard'a bakmak için eğildiğim zaman Elimi masanın üstüne dayamış olacağım Peki ama hangi şeytana uyup da hazırladığın O kağıdı Richard'ın cebine tıktın sanki Hiç korkmadın mı Evet Hayır bilmiyorum Ne baş belası bir soğukkanlılık Bir şeyler düşünmüştük Daha doğrusu ben düşünemiyordum Bu yalnız Michael'ın fikriydi Michael'daki? kim Starkweather ne demek istiyorsun Sana yardım mı etti Evet ben de bunun için seni görmek istedim O adam da kim oluyor Ne karışıyor işimize İçeri girdiği zaman silah Silah elimdeydi ve Aman Allah'ım Onu kandırdın öyle mi Sanırım o beni kandırdı oh, Jüleyen Sana söyledim Senin için elimden gelen her şeyi yaparım Fakat Neden Neden birden değiştin Julien? Bu olanlardan sonra tanımadığım adamın araya girmesinden sonra Aynı şeyleri düşünemem artık Ben aynı şeyleri duyabiliyorum hiç olmazsa Bu türlü davranışların benim duygularımı değiştiremez Stark ve Richard'ı ben öldürdüm demiştim Sonra da sana yardım etmesi için anlaştınız Hem de bir yabancıyla Bu adam delinin biri olmalı e, Evet Ama hali insana rahatlık veriyor Ama ne olursa olsun Laura bir cinayet Bunu çalışmalıyım bu hazırlanmış tasarlanmış bir cinayet değildi Julien. Birdenbire o anda oldu değil mi? Bunları tekrar etmenin gereği yok. Doğru. Yalnız şu parmak izleriyle çakmağını bırakmış olmasıydı. Richard'ın üstüne eğildiğim zaman düşürmüş olmalıyım. Starkweather çakman senin olduğunu biliyor. Ama bir şey yapamaz. Polise söylediklerini değiştiremez artık. İş ona kalırsa. Ben suçu üstüme alırım. Oh, hayır hayır. Bunu yapmanı istemem, hayır istemem Bu işin nasıl olduğunu anlamadığımız sanma Silahı kaptın ve ne yaptığını bilmeden onu vurdun Aa, Bana onu öldürdüğümü mü söyletmeye çalışıyorsun? Zarar yok Laura Sana iş o hale gelirse suçu üstüme almaya hazır olduğumu söylemiştim Ama Şule Beni dinle Laura Bu işi isterek yaptığını sanmıyorum Bütün bildiğim onu vurduğundur Çünkü Onu ben mi vurdum? Allah aşkına Laura hiç olmazsa birbirimize karşı dürüstü var. Onu ben vurmadım. Bunu sen de biliyorsun. O halde kim vurdu? Yara. Yani... Yoksa benim vurduğumu mu sanıyorsun? Silah sesini... Sonra evden uzaklaşan ayak seslerini duydum. Aşağı indiğim zaman... Onu ölmüş buldum. Onu ben vurmadım Laura. Ben vurmadım. Buraya boşanmamız hakkında... Onunla görüşmek için gelmiştim. Tam eve yaklaştığım sırada bir silah sesi duydum. Ya... Richard her zamanki gibi silah atarak eğlendiğini düşündüm İçeriye girdim, odada kimse yoktu. O yerde yatıyordu. Onu senden başka kim vurabilirdi Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. İş biz karıştı. Artık hiçbir şey anlayamaz hale geldim. İntihar etmiş olabilir. Hayır, hayır çünkü. Lora, Lora. Richard öldü. Tüfekleri, tabancaları, her şeyi artık benim değil mi? Ben onun kardeşiyim ve ailenin ikinci erkeğiyim. Beni onları bana vermek istemiyor hepsini kilitledi Ama onlar benim silahlar benim hakkımdır Beni anahtara vermesini söyleyin Dora Beni dinle sevgili Can Beni herkes sanki bana çocukmuşum gibi davranıyor Ama ben çocuk değilim kocaman bir erkeğim 19 yaşındayım İki yıl sonra rüştümü ispat edeceğim O zaman ben de Richard'ın yaptıklarını yapacağım Kedileri, sincapları, kuşları hepsini vuracağım <gülüyor> Beğenmediğim insanları da vuracağım Heyecanlanma Canetim Heyecanlanmıyorum heyecanlanmıyorum Beni oyuna getiremezsiniz, ben buranın sahibiyim, bu evin efendisiyim artık Kanuni işlemler bitmeden Richard'ın hiçbir şeyi hiç kimseye ait olamaz Bu durumda hepimiz vasiyetnamenin okumasını beklemek zorundayız, anlıyorsun değil mi? Anlıyorum Laura ve sizi çok pek çok seviyorum Evet sevgili Can, ben de seni seviyorum Richard'ın öldüğüne sevindiniz değil mi Laura? A hayır, sevinmedim Can <Gülüyor> Sevindiniz, sevindiniz Artık Julian'le evlenebilirsiniz Jean. Çoktan beri Julian'le evlenmek istemiyor muydunuz? Ben biliyorum Herkes benim bir şey bilmediğimi sanıyor Ama ben her şeyi biliyorum Şimdi ikiniz için de işler yolunda Jean. Ay, Jean. ay Koca aptal beni Şuradan bahçeye kaçayım da beni bulamazsın Yakın arkadaşlığımızı biliyormuş demek Can sıkacak şeyler hep Jean gibi yarım akıllılardan gelir zaten Jan'ın böyle ani heyecanları pek iyiydi Çok çabuk heyecanlanır Ama artık Richard yok Onu tahrik eden bulunmayacaktır Oh, Sen burada mıydın Laura Biz de seni arıyoruz Julian da burada İyi iyi sizi seçimlerle uğraşıyor sanıyorduk. Bu kadar işinizin arasında bizi görmeye girişiniz... ...çok kibar bir davranış, Julia. Daha önce görmek istedim Mrs. Warwick. Fakat o gün seçimlerin en civcivlik günüydü. Genç Mr. Warwick'i bulamadım, şef. E, demin yürüyüşe çıkmıştı. Zararı yok. Gelince konuşuruz. Şu çiğnenen çocuğun babası... MacGregor denilen adamdan Hala haber çıkmadı mı Çıktı Mrs. Warwick ya, Bulundu mu neredeymiş Bulundu Tutukladınız mı Buna imkan yoktu Mrs. Warwick Çünkü adam ölmüş Ya Ölmüş hı hı. Bu ölüm durumu değiştiriyor Demek ki Mr. Warwick'in cebine o kağıdı sokan MacGregor değilmiş O halde ...evin içinde onun öcünü almak için fırsat kollayan biri vardı... ...evet, evet, evet, olabilir, olabilir... ...evet Miss Bennet, bir şey mi söyleyeceksiniz? Efendim? Bir şey söyleyeceksiniz galiba... mi? yok, hayır... ...peki, hayır. peki, siz bilirsiniz... Mrs Warwick, e... görüyorsunuz ki... ...araştırmayı başka bir yoldan yapmamız gerekiyor... ...evet, evet, evet. anlıyorum... Haklısınız Şu anda bana ihtiyacınız var mı Bay müfettiş Şimdilik yok Mrs. Warwick Teşekkür Aha, ederim O halde biraz dinlenmek istiyorum evet. Angel Buyurun efendim Sana bir şey soracağım Bu silahın Mr. Warwick'e ait olduğunu Kesin olarak söyleyebilir misin Bilmem efendim Pek çok silahı vardı Mr. Warwick'in Bir de siz bakın Binbaşı Julien bu silah size bir şey söylemiyor mu? Korkarım ki hayır. Çavuş Kadvelleder ile beraber bütün silahları incelemek istiyoruz. Öğrendiğime göre birçoklarının ruhsatı varmış. Evet efendim. Silahları yatak odasındaki dolapta duruyor. Onları görebilir miyim? Bir dakika. Silah dolabının anahtarı bende. Kilitlediniz mi? Neden kilitlediniz? Şey onları isteyeceğiniz aklıma gelmemişti. O silahlar kurşun çok tehlikeli şeyler. Pekala pekala. Verin anahtarı e, Bir yere ayrılmayın Angel Size soracaklarım olacak Benimle gelin daha iyi Binbaşı Julien, Hemen karar vermelisiniz Bir şeyler yapmaya çalışacağım Angel Teşekkür ederim Aa, Bir dakika müfettiş Thomas Sizinle görüşmek istiyorum Buyurun binbaşı Ferrer Gitmeden önce size söylemem gereken bir şey var bunu bu sabah söylemeliydim. Fakat hepimiz o kadar şaşkındık ki. Biraz önce Mrs. Warwick'ten bazı parmak izlerinin kime ait olduğunu bulamadığınızı öğrendim. Sanırım masanın üstündeki bardak ve şişelerdeki tahmin ettiğime göre... ...onlar benim parmak izlerim olacak, Bay Müfettiş. Demek dün akşam buradaydınız binbaşı Jüleyen. Evet. Sık sık akşamları yemekten sonra Richard'la gevezelik ederdik. Evet. Dün akşam Richard'ın huysuzluğu üstündeydi. Bir şeye cana sıkılmıştı Fazla oturmadım Saat kaçtı binbaşı Julien? Pek hatırlamıyorum On on buçuk sıralarında olacak Biraz da konuştuklarınızdan söz etseniz Korkanım ki söyleyecek pek bir şey yok Herhangi bir konuda tartıştınız mı Yok hatı Çok oturmadım zaten kalktım bildiklerim bu kadar Geç kaldım bay müfettiş Gitmem gerek Belediye meclisine başkanlık edeceğim İzninizden Peki binbaşı Jülyen Sizinle yarın sabah görüşürüz Mr. Stark Weber İster istemez bu olaya karıştınız Size oğlum hakkında Bazı şeyler söyleyebilir miyim e, Buyurun Mrs. Warwick Elbette sizi dinliyorum Her ...anne gibi oğlumu çok severdim. Richard çok iyi bir insandı. Fakat o kaza onu mahvetti. Kazadan sonraki sanki canavarlaştı. Abarttığımı sanmayın. Oğlumu tanıyamıyordum adeta. Gelinimi de çok severim. İnce, hassas, naziktir. Hele Richard'ın kaprislerine dayanışı... ...gerçekten takdir edilecek bir insan. Laura'nın... Bunlara oğlumu sevdiğinden dolayı katlanıp katlanmadığını bilmiyorum Yalnız Richard'a yardım etmek için her türlü fedakarlığı yaptığını gördüm Fakat Richard onun yardımını kabul etmez daima reddederdi Bazen oğlumun hepimizden nefret ettiği fikrine kapılırdım Bu da gayet tabiydi <gülüyor> Ne demek istediğimi anlıyorsunuz sanırım ...günün birinde olmasa mukadder olan şey oldu. Laura gönlünü bir başkasına kaptırdı. Erkek de onu sevdi. Bunları bana niçin anlatıyorsunuz? Bir yabancı olduğunuz... ...kılınız kıpırdamadan bunları dinleyebileceğiniz için. Evet. Bir zaman geldi ki... ...bu zorlukları yalnız bir tek şeyin çözebileceği anlaşıldı. Sonunda da... ...öldü. Apaçık sorduğum için beni mazur görün Mrs. Warbecky... ...Richard'ın ölümü size bir menfaat sağlıyor muydu? Hayır. Hiçbir menfaat sağlamıyordu. O halde? <gülüyor> Siz ne demek istediğimi anlamıyorsunuz. Anlıyorum, anlıyorum. Bir annenin oğlunu... Çevresine verdiği huzursuzluktan ötürü öldürebileceğini söylemek istiyorsunuz bana Hayır böyle bir şey demedim Önünüze akla yatar bir görüş noktası koyuyorum Ben daha uzun süre hayatta kalmayacağım Gerekirse durumun açıklanması için bundan yararlanabilir ee, Size bu zarfı veriyorum Kime yazıldığını görüyorsunuz değil mi? Polis müdürlüğüne Aklınızdan neler geçirdiğinizi Neler düşündüğünüzü anlayacak kadar zeki değilim Mrs. Warwick Bu cinayeti ya siz işlediniz Ya da kimin yaptığını biliyorsunuz Doğru mu tahmin ediyorum? Söyleyeceğimi söyledim Hoşçakalın Ne oluyor be Ejan, ejan nereden bulmuş eline bir tabanca geçirmiş Oradan oraya kaçıyor İyice delirmiş sanki Bunun böyle olacağını biliyordum zaten Son günlerde bütün çileden çıkmış korkma, gibiydi Korkma korkma bir şey olmaz benim Ejan, ejan ne olur bana o da etme <gülüyor> Richard'ın Bütün silahlarını kilitlediğin için Kendini pek bir akıllı sanıyordun beni? Ama ben bir anahtar buldum dolabı açtım Şimdi tıpkı Richard gibi elimde dolu bir tabanca var O tüfeklerin tabancalarını hepsini alacağım İstediğim şeyi vuracağım <gülüyor> Dikkat edin belki sizi de vuramıyorum Yok yok yo. Böyle bir şey yapmayacağını <gülüyor> bilirim Can Sen iyi bir çocuksun öyle şey yapmazsın ha, Haklısın yapamam ya, Artık eskisi gibi çocuk değilsin Can Artık kocaman bir erkeksin Evet elbette erkeğim Richard öldükten sonra ben evin tek erkeği oldum Onun gibi istediğimi vururum artık Yok bu iyi bir şey değil Jan İnsan gerektiğinde savaşta düşmanlarını öldürebilir Bakın bu doğru O zaman vurduğun her düşman için silahına bir çentik yapardın Say mı? Ya. Vurur muydum acaba? Silahlarında çok çentik olanlar var mıdır beni? Evet Jan Ne tuhaf Tabi vurmaktan hoşlanmayanlar da vardır Yalnız Richard gibileri bunların dışında kalır hiç seni buradan uzaklaştırmasını istemiyordun değil mi can? Hep beni akıl hastanesine göndereceğini söyler üzerdi O bir canavardı Bir gün seni buradan gönderirse kendisini vuracağını söylemiştin Öyle mi demiştin? Ama onu sen öldürmedin değil mi? Yok hayır beni öldürmedim Buna cesaret edemedin Öyle mi? Onu öldüreceğini söylemiştin ama öldürmedin Eğer beni de kilit altına sokmaya kalksaydı ben de onu öldürmek isterdim Öldürürdüm de Ben de öldürmeliydim ben de öldürmeliydim Onu başkası öldürdü Başkası yaptı ha. Başkası yaptı diye kim söyledi Belki onu vuran benim Yok sen olamazsın Cesaret edemezsin <gülüyor> Nereden biliyorsun Siz her şeyi bilmiyorsunuz beni Oo, Hayır hayır koca beni Hiçbir şey bilmiyorsunuz <gülüyor> Demek benim bilmediğim şeyler var. Neden gülüyorsun? <gülüyor> evet evet gülüyorum Çünkü ben senden çok akıllıyım Senin bilmediğin birçok şey biliyorum ben Ya demek bildiklerini bana söylemezsin Sırlarını benimle paylaşmaz mısın? İnsan sırlarını kimseyle paylaşmamalı Haklısın ben herkes için pek çok şey biliyorum ama kimseye söylemem onları Bazı geceler kalkıp evin içinde dolaşır her yeri dinlerim ya. Bir çok şeyler görür bir çok şey bulurum ama kimseye bir şey söylemem Demek çok şey biliyorsun Hem de pek çok <gülüyor> bir, bir tanesini söylesem ödünüz kopar ee, Yok canım neden korkacağım korkmam Korkardın benden de korkardın ya. Demek şimdiye kadar seni hiç tanıyamamışım. Benim canım. gerçek yüzümü kimse bilmez. Kimse benim neler yapabileceğimi anlayamaz. Koca aptal Richard orada oturur kuş vururdu. Kimsenin kendisini vuramayacağını sanırdı değil mi beni? Daima yanılırdı. Hı. O ikide bir de beni hastaneye göndereceğini söylerdi. Bunu yapamayacağını ona gösterdi. Sahi mi? Nasıl? Orasını söylemem. Ne olur söyle canım. Bana güvenebilirsin. Kimseye bir şey söylemem. Hayır olmaz. Benim... Nasıl bir insan olduğumu kimse bilmez Ben tehlikeli bir insanım ya, Richard seni tanımıyordu O akşam görünce çok şaşırmış olmalı Şaşmıştı ya Şaşmıştı hem de çok şaşmıştı Sonra sonra Ölünce kafası düştü Sonra hiç kımıldamadı Ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdim Artık beni bir yere gönderemez Bakın beni Görüyor musunuz Tabancamın üstüne çentik yaptım ya, Ver bakayım Ver bakayım göreyim yo, yo, yo, Olmaz Almayın vermem Hiç kimse benim silahımı elimden alamaz Polis bile gelip beni tutuklamaya çalışsa Onlara bile vermem. Sen çok zekisin Cem <gülüyor> O kadar zekisin ki senden asla şüphe etmezler Şu polisler ne koca aptal şeyler değil mi? Cem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Koca aptal Koca Hadi artık rol yapmaktan vazgeçin mis beni. Biraz önce rolünüzü çok güzel oynadınız. Ama yine de elimden kaçırdım. Silah elinden alamadım. Başına gelecekleri tahmin ediyordum. Onu herkesten iyi tanıyorum. Çünkü Richard onu çok tahrik ediyor. Janda sinirleniyor. Gitgide kötüleşiyordu. Hastalığının ilerlediğini anlıyordu. Hayır hayır olamaz. Sonra. Bildiklerini için zamanında söylemedin beni? Bize bağlılığın bunu mu gerektirir? İcanın hastalığının ilerlediğini göremediniz. Hiçbiriniz göremediniz. Çok iyi çocuktu. Üzülmeyin adam. Hastanede gereken ilgiyi görecektir. Hastalığı nedeniyle yaptıklarından sorumlu tutulamaz. Evet, evet, hakkınız var. Ben de bir şeyler işitiyor, seziyordum ama bir türlü inanmak istemiyor, yanıldığımı sanıyor. Ama. Olan olmuştu. Aa, <gülüyor> ne oluyor? Ne ettin Tomas? Ne oldu Çavuş? Korkunç. Çok korkunç. Senin eline ne oldu? Ee, yaralandım. Ne olduğunu söylesene Çavuş. Nasıl yaralandın? Delikanlı nerede? Çallığın kenarındaydı. Beni görünce gülmeye başladı. Ateş etti, iki defa. Kurşunun biri elime rastladı. Onu yakalayamadın mı? Elinden silah almaya çalıştım. Fakat elim yaralı olduğu için başaramadım. Kaçırdın öyle mi? Çalın içine daldı. Arkasından gittim, yakalamak istedim. Parmağı tetikteydi, silah göğsüme dayamıştı. Yapmayın dediğim size dinlemedi. Tetiği çekti, yere yuvarlanınca baktım ölmüştü. <Gülüyor> can, can öldü. <Gülüyor> Allahım. Tamam, Öldüğün denemin misin? Sanırım beni onun yanına götür. Başüstüne. Madam, madam size odanıza kadar götüreyim. Evet. Bunlar sizin dayanabileceğiniz şeyler değil. Evet. Beni haklı. Siz böyle şeylere dayanamazsınız. Evet. Hadi madam, bana dayanın, çıkalım. Ben de artık gitsem iyi olur Arabam hendekten çıkarıldı Şöyle böyle tamir de edildi Nasıl olsa beni limana kadar götürür Hemen yola çıkacak mısınız? Niyetim öyle Hani buralardan ev satın alacaktınız? Alacaktım Olanlardan sonra burada yaşayamam Size Allah ısmarladık demeye geldim Kendinizi pek fazla üzmeyin Nasıl olsa her şey olacağına varır Ne elimde değil Janı çok sevdiğiniz için mi üzülüyorsun? Richard haklıydı. Jan hastaneye gönderilmeliydi. Buna ben engel oldum. Hatan büyük. Richard'ın ölümünden de ben sorumluyum. Hadi, hadi Lora. Bu kadar hassas olmayalım. Richard öldürüldüyse bu sonu kendisi hazırlamış. Azıcık da olsa çocuğa iyi davranamaz mıydı? Kendinizi boşuna harap etmeyin. Şimdi yapacağınız şey. Mutluluğu elde etmeye bakmaktır Jülyen'le evlenin Jülyen'le mi? Jülyen <gülüyor> cinayeti benim işlediğimi sanıyor Bana karşı davranışları tüm değişti Jülyen'le aranız iyi değil mi? Evet biliyorsunuz Richard'ı Jülyen'in öldürdüğünü sanmıştım Ama onu gene aynı coşkunlukla seviyordum Cinayeti üstüme almaya bile kalkmıştı. Anlıyorum anlıyorum Çılgınca bir davranış büyük fedakarlık Ama Julien bunu görmedi Benden şüphe edince durumu değişti Aleyhime döndü Sizin beni kurtarmaya çalıştığınızı görünce Beni kurtarmak için cinayeti üzerine almak istedi Hepsi bu kadar Çünkü sevgisini tüm yitirdiğini anladım Erkekler başka türlü duyar Başka türlü davranırlar Ama siz böyle yapmadınız Richard'ı benim öldürdüğüme inandığınız halde bana yardım etmeye çalıştınız. O başka iş. Ben bunu istediğim için yapmıştım. Niçin bana yardım etmiştiniz söyler misiniz? Size gene de yardım etmek istiyorum. Başladığımız noktaya döndüğümüzün farkındasınız sanırım. Bir bakıma Richard'ı öldüren yine benim. Çünkü Jan'ı hastaneye göndermesini engel oldum. Bu konuda inat etti İstemeseniz böyle düşünmeyebilirsiniz Bunu nasıl söyleyebilirsiniz John'ın Richard'ı öldürdüğü ortada evet, evet evet ortada biliyorum Ama siz telkin denen şeyi Bilir misiniz nasıl? Laura Beni unutuyorsunuz Çocukça zaten kolayca Etki altında kalacak haldeydi Benin etkisiyle katil olmak Fikrinden hoşlandı Beni oltuyu onun karşısında salladı O da yemi yuttu Richard'ı vurmuştu ve tabancasının üstüne bir çentik yaptı. Bu az şey miydi? O artık bir kahramandı. Ama ne yazık ki... ...hiçbirimiz söylediklerin hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. Peki ama... ...çavuşu neden vurdu? Artık istediği gibi cinayet işleyebilecek bir duruma gelmişti zavallı. Ne var ki... ...onun Richard'ı öldürdüğünü kesinlikle iddia edemezsiniz. Belki de... Richard'ı vuran başkasıydı. Ne diyorsunuz? Kim olabilir? Belki de beni vurmuştur. Jan da sizi çok seviyordu, belki sizin vurduğunuzu sanıyordu da size iyilik yapmak istemiştir. Richard'ı öldürmüş olabilir. Hatta hatta sonradan bunu sizin yaptığınızı iddia eden erkek arkadaşınız Julien'in hatrı için de yapmış olabilir. Bundan başka belki de bu cinayet sizi bu işin içine sokmak için yapılmış zekice bir manevraydı Söylediklerinize kendiniz de inanmıyorsunuz ya Sadece beni teselli etmek için söylüyorsunuz Sevgili kızım Richard'ı herkes vurabilirdi Hatta MacGregor bile Bu öyle kolaydı ki MacGregor mu? Ne yazık ki o ölmüş Tabi tabi öldü Çünkü ölmesi gerekiyordu beni dinleyin. Burada size MacGregor'un katil olduğuna dair mükemmel deliller verebilirim. Yeah. Diyelim ki çocuğun öcünü almak için Richard'ı öldürmeye karar verdi. Ne yapardı? İpe gitmemek için ilk yapacağı iş kendi kişiliğinden sıyrılmak olurdu. Alaska gibi uzak, yabancı bir diyarda bir ölüm belgesi hazırlamak pek de zor bir iş değil. Biraz para harfer, iki yalancı tanık bulur, hemen işi hallederdi. Sonra adını değiştirir Başka bir memlekette başka bir ad altında yeni bir kişilik edinirdi Tıpkı romanlardaki gibi Evet evet tıpkı romanlardaki gibi Burada olanları izler Sizin Norfolk'tan ayrılıp bu tarafa geldiğinizi öğrenince Planını hazırladı Tabi sakalını kesmek Saçlarını boyamak gibi aldatıcı şeyleri de ihmal etmezdi Sonra? Sonra sisli bir gecede buraya gelirdi Artık işin nasıl yürüdüğünü gözümüzle görür gibi izleyebiliriz Şimdi McGregor olarak konuşalım Sizde olduğu gibi Bende de bir tabanca var Mr. Richard Buraya çocuğumun intikamını almaya geldim Üçe kadar sayıcım sonra ateş edeceğiz Kim önce vurursa o kazanmış demektir McGregor kocanızın iyi bir atıcı olduğunu bilmiyordu Sadece kocanızın onun üçe kadar saymasını beklemeyeceği hakkında şöyle böyle bir fikri vardı. Siz onun belalı bir atıcı olduğunu, attığını vurduğunu söylüyorsunuz. Ama bu sefer hedefi tutturamadı. Mermi şu tarafa uçtu. Bahçedeki bir sürü boş kovanın arasına. Ama McGregor da iyi nişancıydı da attığını vururdu. Sonra kocanızdan önce tabancasını davrandı ve Richard'ı öldürdü. Teras kapısından çıktı ve hemen döndü Geri mi döndü? Niçin? Ee, belki de arabası kazaya uğramıştı Buradan uzaklaşamayacaktı başka ne yapabilirdi? Yalnızca kurtulması için bir tek yol vardı Eve geldi ve Richard'ın cesedini buldu Sanki olanları biliyormuş Gözünüzle görmüşsünüz gibi konuşuyorsunuz Elbette biliyorum Nasıl bilebilirsiniz? Hala anlayamadınız mı Mrs. Lora? Yoksa... Siz... Siz... Evet... Bir hiç uğruna kendinizi feda etmeye kalktığınızı görünce... Sizi bu işin içinden çekip kurtarmak istedim... Hem bu durum... Aldığım öcün tadını çıkarmamı engelliyordu... Demek... Evet Lora... Beni tanımıyordunuz Fakat bilmeden benim uğruma Hayatınıza varıncaya kadar Her şeyinizi feda ediyordunuz Buna Buna razı olamazdım Allah ısmarladık Laura Durun Durun gitmeyin geri dönün Durun Michael, Michael gitmeyin Ben dinleyiciler, Agatha Christie'nin yazdığı, Nihal Akkaya'nın çevirerek radyoya uyguladığı Beklenmeyen Misafir adlı oyunu dinlediniz.